Çırı çıplak heykeller yapmalıyım. Çırı çıplak heykeller. Nefis rüyalarınız için. Çırıl çıplak heykel eredo yursan güzelliğini tadını sonra otururğun görün gör alasa boş geçirdin bağırmadığım günlere tirazı mevsinini sevişme vakti Nasıl bulsam, nasıl desem Nasıl etsem, nasıl yapsam da Meydanlarda bağırsam Sokak başlarında mı çalsam Anlatsam şu kiraz mevsimin Para kazanmak değil Sana nasıl bulsam, nasıl bilsen Nasıl etsem, nasıl yapsam da Sana nasıl bulsam, nasıl bilsen Nasıl etsem, nasıl yapsam da Meydanlarda bağırsam Sokak başlarında sazını çalsam Anlatsam şu kiraz mevsim Para kazanmak değil yine vakti olduğunu Çip hekelen yak onları Koçmuş Gediler Bahçesi'ne bu hafta da hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu hafta canlı yayın yapamıyoruz çeşitli sebeplerden. Ee, o yüzden kayıt aldık. Ee, Ezgin'in günlüğü sevişmez zamanı ile açtık programı. Ee, çünkü Sait Faik, Abası Yanık konuşacağız ee, bu hafta ve önümüzdeki haftalarda e, diye planladık. Evet. Sait Faik, evet Karin'le beraberiz tabii ki onu söylemeyi evet. unuttum yine. Her seferinde ben de ses vermeyi <gülüyor> unuttuğum için bu da değişmeyen bir hikayemiz. Öyle oldu. Ee, Sait Faik üzerine konuşacağız. Ee, önce kısa bir biyografik bilgi verelim mi verelim. Ee, ve hani zaten biyografisiyle de yani hayatıyla edebiyatı çok koşut giden ve e, kendisinden sonraki her edebiyatçının mutlaka selam verme ihtiyacı hissettiği bir temel direkten bahsediyoruz e, genç yaşta kaybettiğimiz bir isim 1906 doğumlu 54'te ise e, siroz e, nedeniyle hayata veda ediyor e, birden çok e, tür denemesine rağmen bugün tabii biz ona en çok öykücülüğü üzerinden minnetle anıyoruz. Öykü'ye getirdikleri nedeniyle. Öykü roman yazarı, şair. Zaten adına düzenlenen Çevirmen. bir yarışması Aynen. da olduğunu söyleyelim. Keza işte çok Ender rastlandığı üzere yaşadığı ev müzeye dönüştürülmüş isimlerden. Ama sonrasındaki bu taltifler onun hayatında çok kıymetinin bilindiği anlamına tabii ki gelmesin. gelmesin. <gülüyor> olarak, Nitekim de. Evet. Gelmiyor. Kendisine 1930'larda başladığı yazı hayatı boyunca türlü çeşit tanımlar getirilmiş. Onlardan zaten anlayacağız hani nasıl karşılandığını. Şöyle ibareler, sorumlu avare, gözlemci balıkçı, çakır sirozlu, buna da bayıldım hatta, <gülüyor> küfürbaz şair, müflis tacir, züğürt yazar, hamdolsun diyemeyen rantiye, anadan doğma çevreci. <gülüyor> aslında bu sıfatlara baktığın zaman e, Sait, hain neden önemli olduğunu da e, az çok kestirebiliyorsun herhalde. Yani hani neden hepimizin ya da çoğumuzun aslında minnet duyduğunu e, ve neden edebiyat dünyası için çok önemli olduğu e, bence sıfatların bizzat e, şeyi e, yani hani tabii ki bunlar hakaret tamiz ifadelerle yani daha doğrusu niyetle hakaret niyetiyle söylenmiş şeyler e, fakat pek çoğumuz için. E, hakaret sayılmaz herhalde. Yani bir bilekisi bir, bazıları. Yani bir kısmını ben Sait Fahin'de ee öyleyim ne olacak yani diye karşıladığından ve karşılayacağından e, şimdi e, andığımız zamanda da eminim zaten. Dediğin çok doğru. Yani orada çünkü balıkçılar, e, işsizler, kıra Hı -hı. Ta, kıraathane sahibi, e, küçük esnaflar, şehirli e, hayatın alt e, sınıfı ee, ...hayatları genelde de bir hikaye konu edilisi bulunmamışlar. Ee, Aslında çoğunluk. Girer. Aynen öyle. Ee, bizim çoğunluk. Ve o çoğunluğun yalnızlığını da bir Hı -hı. yandan yazar. Hı -hı. Çoğunluk içinde az olma halini. Ki kendisi herhalde bu yalnızlığın en büyük e, e, maalesef ustalarından... Hı -hı. E, biri olsa gerektir. E, tatlı bir e, şeyi var, anekdotu var. Eğitim hayatını e, ve tabii hayata ve düzene bakışını özetleyen. Kendisinin aktarımıyla e, ya da hani şey özetle, hı hı. 10. sınıfa kadar bu okula devam eden Basıyanık diye hı hı. devam ediyor. E, Arap öğretmenleri Seyit Salih Efendi'nin sandalyesine iğne koyduğu için 41 arkadaşıyla beraber okuldan atılmış ve öğrenimini Bursa Erkek Lisesi'nde tamamlamış. Ee, ilk öyküsü olan İpekli Mendil'i de burada edebiyat dersi ödevi e, evet. olarak yazıyor. Ee, uçurtmalar ve zemberek hikayeleri de gene Bursa'da kaleme alınıyor. Ee, ve Hakkı Süha Gezgin Bursa Lisesi'ndeki Sait Fai'yi sınıfta sakin ve dalgın bahçede yalnız olarak anlatır. Ee, herhalde bu Hakkı Süha Gezgin'in tanımı sınıfta sakin ve dalgın bahçede yalnız e, Sait Fai'nin... Ee, Toplum için ve özeti Aynen, sayılabilir Aynen. E, sanırım. Ben de o yüzden hani çok anlamlı buldum Hı -hı. ve bir iğne yüzünden hani hayatın altüstü olması falan da evet, onu çok evet. anlatan şeyler. Aslında e, hayli var, varlıklı bir ailenin e, içine doğuyor ama hani bu e, ruhunda hissettiği e, fukaralığa derman değil ve ileride onun şeyini de göreceğiz gerekçelerini ve buna dair ne yaptığını Halıcıoğlu'ndaki Ermeni Yetim Mektebi'nde Türkçe öğretmenliği yapmış bilmiyordum ben 1934'te. Oradaki hikayesi de bence çok <gülüyor> <mi>? <gülüyor> evet, güzel bir aktar istersen belki. Ee, hani okula sürekli geç... Aynen aynen öyle çünkü yani bu, bu da değişmeyen e, talihimizdir. E, bir edebiyatçının ızdırabı hı hı. öğretmen olursa ne olur. E, sürekli geç kaldığı için okula e, ay sonundaki gecikmeler itinayla hesaplanıyor ve maaşından düşürülüyor. Hı hı. E, ilk ay eline 13 lira geçmiş. <gülüyor> Sonra da öğrenciler üzerinde hakimiyet kuramamakla e, itham edilmiş disiplin problemleriyle. Ee, ve e, babası kendisine bir tahıl alım satım toptancılığı dükkanı açınca da öğretmenlikten ayrılıyor. Ki herhalde öbür tabi dükkandaki e, başarısını tırnak içinde tahmin etmekte güç olmayacaktır. <gülüyor> o anladım ki öğretmenlik benim harcım değildi sözleriyle bu kısa macerayı özetliyor. 36'da babasının maddi desteğiyle Hı -hı. Semaveri e, yayınlıyor. Pek çok kitabı... Maddi destek üzerinden gidecek hı hı. E, ve o ilk kitap yayınlanışının heyecanını da halla cisimli öyküsünde sonradan e, hatırlayacak. ama bildiğimiz hikaye hem e, odğınıklık nedeniyle öykülerin orada burada bırakması, hem yazdıklarının fazla ilgi görmemesi nedeniyle küskünlük e, ve e, kırgınlık duyması e, diye bir hikaye var. E, ardından e, 16 hikayeden oluşan Sarnıç çıkıyor. Ee, ve Adapazarı Bursa'da geçirdiği çocukluk günleri yurt dışında yaşadığı e, döneme dair. Çünkü Grenoble'a gidiyor, Paris'e gidiyor. Hani bir şeyler okusun diye hı hı, gönderildiği hı. yerlerde de aylaklığın ilmini yapıyor. Ee, gerisi e, hakkında açılan dava ki bir davalar e, e, uzmanı ve kurbanı olarak bu konuyu sana bırakıyorum. Ee, aslında şey... E... Yani hani klasik bu yargılamalar meselesi hı hı hı. E, hani her zaman şey olan e, edebiyat dünyasının ısrar ve inatla başına gelilen yani tarihimiz boyunca e, hani devlette devamlılık meselesinin şeyi yansıması e, galiba. E, Orhan Veli Kanık bu yargılandığı davayla ilgili e, şey diyor yazdığı mektupta. Çelme hikayesini buldum ve okudum ve başına bu işi açanlara küfür ettim harika hikaye Azizim ee, diye e, özetliyor ee, ve balık yayınları sahibinin e, Yaşar Nabi'ne yırdı dönemin genel kurmay işte müşaviriyle kimse e, temasa geçerek e, sayfa'yı destek e, olmaya çalışıyor. Çelme isimli hikayenin şeyi yargılandığı konusu suç konusu askeri mahkemede yargılanıyor. Halka askerlikten soğutmak. Neden ee, tanıdık yer <gülüyor> epik? <yarabbim. gülüyor> evet. Ee, bu sebepten yargılanıyor Saith Faik. Hala bu sebepten çokça yargılanan insan var. Onu da belirtmeden etmeyelim bari. Hani bu sırada ve hala yargılanan edebiyatçılarımız da var. Ee, Saith Faik suçlanıyor yani sıklıkla zaten. Hani işte Yok Marksistlerin arkasına takılmasıyla yok bilmem neyle yok askerlikten soğutmayla. Hatta bir Peyami Safa onun <gülüyor> arkasında durmamış. Yani bu anlamda tabii bir nevi çok ihanetler ve hayal kırıklıkları yaşamış bir isim. Ve... Davadan sonra onun hayatında çok önemli bir figür olan annesi baş her şeyin belirleyicisi hı hı. olan annesi çok endişelendiği için e, uzunca bir dönem e, yazıya ara vererek e, röportajlarla e, gazete işleriyle e, uğraşmaya çalışacak e, ve e, bir e, roman denemesi olacak Medar-ı Maişet motoru e, ki e, o da Toplatılacak ve bu kırgınlık ve yalnızlığını katmerleyen bir şey. Asılsız bir ihbar nedeniyle toplanıyor. Bu asılsız ihbarın da yine bir haset öyküsü olduğunu tahmin etmek herhalde güç değildir. Hı hı. Ee, ve sonrasında o aylak gezdiği zamanı, oradaki kırgınlığını, yalnızlığını lüzumsuz adam sözüyle <gülüyor> özetleyen Öykü kitabını çıkarır 48'de. Yaşar Nabi Nayır'ın önerisidir lüzumsuz adam ve herhalde... Ee, Orhan Veli orada e, kendine dair çok şey e, bulmuştur. E, hastalığın ilerlemesi e, söz konusu. Hastalığın ilerlemesiyle beraber edebiyatında kuşut hem konuların hı -hı, değişmesi hı -hı. E, hem e, yurt dışında çare arama, e, ölüm temasının e, gündeme gelmesi ve inanılmaz bir verim. Yani o ara döneme adeta Peki, kapatmak evet. istercesine diyelim. Ben o zaman bu noktada bir Tahir Alangu'dan Sait Faik öykücülüğüne dair bir, bir alıntı yapayım. Eskilerin varlıklarından bile haberli olmadıkları küçük adamları edebiyatımıza ilk getiren o olmadıysa bile iyice yerleştiren, bilinmeyeni gösteren, güçlü bir akım haline getiren, en güzel hikayelerini yazan Sait Faik olmuştur diyor Alangu. Aslında hani öykü konularına girmek gerekirse yavaş yavaş belki. Ve biraz dönemlerine belki. Evet hani dönemlerinde belki haftaya gireriz ee, emin değilim bilmiyorum belki süremiz elverirse bugün de girebiliriz ama e, hani genel bir side-fi portresi çizmek gerekirse herhalde bu alıntı epey yerinde olacak mıdır sence de? Ee, yani küçük dünyaları o dünyadaki işte bütün e, saklı duyguları ayrıntıları e, önem verilmeyenleri e mesele etmesi üzerinden elbette olacak. Ee, tıpkı yaşadığı gibi aslında yazdığı için o sadelik içinde hı hı. Çünkü kendisi de zaten o insanlarla zaman geçirmekten hoşlanan biri. Benim için çarpıcı olan işte sosyolojik nesne gibi e, hadi bakalım şimdi küçük insanı inceleyelim diye ortalıkta gezinmemesi hı hı. tam tersine e, edebiyat dünyasındaki belli başlı birkaç isim dışında aslında bütün hayatını yerleşik olduğu Burgaz başta olmak üzere adada e, balıkçıların arasında o kıraathanede ...geçiriyor olmasın? Aslında bunları yaparken bir taraftan da... ...ideolojik yaklaşmaması... ...bilimsel Kesinlikle. yaklaşmaması... ...sınıfsal... Yak... Yani ...tabii ki yaklaşıyor hani şey anlamda... ...tabii ki bir Hı -hı. alt sınıf anlatısı var... ...ama bunları yaparken hani böyle bir kaygı gütmeden... ...bir ideolojik... ...söylem ve söylev dışında kalması... ...kuşkusuz epey değerli... ...tabii değerli olmasının yanında aslında bir taraftan da... ...eleştiri konusu edilebilir... ...bir şey olabilir mi? Yani hani ideolojik bir açıdan soruyorum. Ee, yani o işte <gülüyor> ideolojiden ve siyasi konudan ne anladığımıza bağlı olacaktır. Aslında tabii hani o insanları anlatmayı tercih etmek demek, e, e, olmayanı kendine mesele etmek demek. Kendi içinde altı çizilmemiş <gülüyor> haliyle e, yine de gayet siyasi bir şey. E, dönemin genel e, hali söz konusu yani göz önünde bulundurulduğunda evet yeteri kadar bulunmayacaktır belki ama ben aslında Said en büyük siyasi ideolojik mücadeleyi son döneminde artık belki o hastalığının da yoğun etkisiyle ölüme yaklaşırken kendi hakikatini sahiplenmek adına hı hı. eşcinselliği mesele etmesinde de görüyorum bir yanıyla. Hmm. E, yani e, bütün bu okumalara açık olması haliyle bu tabi daha uzun olarak ayrıntılarıyla e, evet, üzerinde bir, konuşacağımız bir, bir, bir konu daha uzun hmm. e, ama hani Sayit Fayyin yaşamaktan ne anladığı e, edebiyatına da çok yansıdığı için belki bir röportajdan alıntıyı paylaşmak yerinde olur bu noktada e, son röportajında söylüyor hmm. bunu e, çocukluğumda da ilk gençliğimde de bir şey olmaya değil olmamaya karar vermiştim sözümü tuttum gibime geliyor. Yaşamak nedir sorusuna ise şu karşılığı veriyor e, aynı röportajda balık tutmak, kahvede oturmak, yanımda çok sevdiğim köpeğim e, insan tanımak, bey yolunda bir aşağı bir yukarı dolaşmak, arada içmek, hikaye yazmak ve lafı hiçbir şeye bağlanmadan avare gezmek bütün gün. İşte ben böyle hayattan zevk alırım, buna yaşamak derim. E, aslında mutluluk yani temelde yani en temelde zaten mutlu olmayı da. ...mutlu kılmayı da mutlu etmeyi de seviyor. Zaten hani hikaye kişilerine bakarsak da... ...ya da hani hikayelerinin genel atmosferine... E, ...gayet mutlu insanlar. Ee, yer, ama yer. hani bu hiç Her bana bencil... Bir, ...mecil bir mutlu olma... Ve evet. hani ...dünyayı görmeme hale gelmiyor. Bilakis yani... E, ...bütün o kötülüklerin içinden ısrarla ve inatla... ...çıkarılan bir hal. E, ve özellikle... E, ...hikayeciliğinde... E, ...sonraki dönemlerde... E, ...ortalara doğru... E, Dile verdiği e, önemli yani o dili sadeleştirme, kırma, hı hı. E, öykük e, kişilerine yaklaştıracak e, argo ve diyaloglarla daha e, zamanın toplumsal gerçekçiliğinden farklı bir gerçekçiliğe getirmesiyle çarpıcı. Bir de hani sonlara doğru dediğim işte biraz hafif sürealizmden falan da yararlanarak e, kendi hakikatini anlatmak adına büyülü bir ya öyle, e, yani hale getirme. Ya öyle zaten şey tospembe bir mutluluk şey çizmiyor yani hani genel olarak böyle bir mutluluk havası hakim dediğimizde de tam olarak o anlaşılmasın yani. Hani e... E, keza o yalnızlığa dair yalnızlık dünyayı doldurmuş, sevmek bir insanı sevmekle başlar her şey diye bir lafı var. Hani burada her şey bir insanı sevmekle bitiyor e, diyerek e, ülkenin e, sevgisizliğini, bunun e, onda yarattığı kırgınlığı da ee, i̇nanılmaz bir şekilde e, ifade ediyor. Yazmanın ne ha, aha, e, anlama geldiği yine ona bir genel çerçeve çizmek için yararlı olacaktır. Ee, burada da bir alıntı var faydalanabileceğimiz. Ee, şöyle diyor söz vermiştim kendi kendime yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmakta bir hırstan başka neydi? Burada namuslu insanlar arasında sakin ölümü bekleyecektim. Hırs, hiddet, neme gerekti. Yapamadım. Koştum tütünce kalem kağıt aldım, oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum, yonttuktan sonra tuttum, öptüm. Yazmasam deli olacaktım. İyi ki yazmış. <gülüyor> yani hani yazmasam deli olacaktım. Diyebilen bir insanı zaten evet. artık üstüne e, ne diyebilirsin değil mi? Kurucu e... bir şey oldu, alıntı oldu. Yazmasam deli olacaktım epey. E, sanırım Sait Faik e, okumak için e, bence kaşıyıcı bir şey. Yani hani yazmasam deli olacaktım diyen bir adamın birinin e, hikayelerinden, yazılarından, e, eserlerinden mahrum kalmamak. Ve hayatı e... onun hakikiliği, sahiciliği üzerinden çoğaltmak. Ee, i̇yi olsa gerektir Yani program zaten hiçbir şeye yetmiyor ama Konu sayık ve olunca zaten e, Mümkünatı olmayan e, bir hal Dolayısıyla biz e, Kendisinden devam etmeye e, Söz vererek e, evet. Noktalayalım bu seferlik e... Bu programımızı e, Sabrınız için Tekrar teşekkür ederiz e, Hepinize iyi haftalar olsun İyi haftalar dileriz Tekrar görüşmek üzere hoşça Hoşçakalın kalın. dön suyumda Yangınımdan ziyansız çıktın. Bulutlar tomat güneşimi tuttum Dağlarımı titizim inkımı açtım Dize geldi zamanı diyorum der Dize geldi zamanı diyorum der Ah efendi Bir başım var gideyim Ah efendim bırak gideyim Oyun bu sen kazandından kaybettin ah, ah efendim, efendim. bırak ben bir başım var gideyim Ah efendim kazandın ben kaybettim küçücüktüm neler neler gelirdi aklıma hala gelir saç olurdum geceden yıldızlara göceklere hesap verirdim sade ah efendim bir başım var alıp gideyim ben kaybettim ben kaybettim bir başım var alıp gideyim ben kaybettim ben kaybettim yedin oturdun soframa yattın beni canımı küle çevirdin ateşin suyum gürüm vardı yedin beni her şeyimi tükettin bize geldi zamanı diyor ömrümde bize geldi zamanı <Gülüyor> ah efendim, bırak beni, bir var alıp gideyim. Ah efendim, hiç anlamadım, sen kazandın ama...